Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allahümme inni es'elükel huda ve takva ve'l afafe ve'l gina. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Hadis 1470.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 Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resul-i Ekrem de şöyle buyurdu. Allahum muafir verhamni ve afini ver ruzqni. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et. Acı bana afiyet ve hayırlı rızık ver de. Bu sözler senin hem dünya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 Allahüm masligh li dini ellesi, huye ismetu emri ve aslih li dünyaya elleti, fiha measi ve aslih li ahireti elleti fiha meadi. Ve jalil hayat ziyade li fi kulli hayrin ve jalil mevte rahat li.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 Allahümme inni e'ûzu min minel a'zizi vel keseli vel cübni vel harami vel buhli ve e'ûzu min azabil kabri ve e'ûzu bike min fitnetil mahya vel memat Allah'ım acizlikten tembellikten korkaklıktan bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan Cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından da sana sığınırım. Müslim, zikir, elli. Diğer bir rivayette, وَدَلَعِ ve وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ Borç altında ezilmekten ve zalimlerin başa geçip zulmetmelerinden de sana sığınırım. Nesai, istiaze, sekiz. Hadis,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 hetayati ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente alimu bihi minni allahumma awfirli jiddi ve hezli ve hetai ve amdi ve küllü zalika indi allahumma awfirli ma kaddemtu, ve ma ahhartu, ve ma esrartu ve ma a'lantu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 Hadis 1478 Âişe'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle dua ederdi. Allahümme inni eûzü min şerri mâ amiltu ve min şerri ma'lem amel. Allahümme,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 hadis 1480 Zeyd İbn Erkam'dan Allah ondan razı olsun rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allahümme innî eûzü bike minel âzi vel keseli vel buhli vel ve azabil kabri. Allahümme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 Ümmetine öğretmek için şöyle dua ederdi. Allahümme leke eslemtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü ve bike hasemtu ve ileyke hakemtu faufirli ma tü ve ma ahhartu ve ma esrartu ve ma alentu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 Allah'ın yardımıyla kazanılabilir cümlesini de ilave etmişlerdir. Hadis 1482. Ayşe'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allahümme inni e'uzü min fitnetin-nari ve azabin-nari. وَمِنْ شَرِّ الْقُنَا وَالْفَقْرِ Allah'ım, cehennem fitnesinden ve azabından, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Hadis 1483 Ziyad İbni İlâkan'ın, Allah ondan razı olsun, rivayetine göre, amcası Kutbe İbni Malik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 Allah ondan razı olsun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dua ettiğini bize bildirmiştir. Allahümme inni e'ûzu minel cu'i fe innehu bi'set daci ve e'ûzu bike minel riyâneti fe innaha bi'setil bitânati. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü o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 O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana öğrettiği duayı ben de sana öğreteyim mi? Bunu okuduğun müddetçe üzerinde dağ gibi borç olsa bile Allah ödemeni kolaylaştırır. Allahum mekfini bihalalike an haramike ve a'nini bifadlike ammen sivake. Allahım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 Allahümme elhimni rushti ve e izni min şerri nefsi. Allah'ım, doğru yolda yürümeyi bana ilham eyle. Nefsimin şerrinden beni koru. Hadis 1489. Ebu'l-Fadl Abbas ibne Abdülmuttalib, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Ya Resulallah, bana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 Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri de şöyleydi. Allahümme inni es'eluke mücibâtı rahmetike ve azâime mağfiratike ve selâmete min külli ismin ve ganîmete min külli birrin vel fevze bil cenneti